Merhabalar ben Ayşe Çavdar Ben İşler Gözaydın Yasaların Ruhu programındasınız bir kez daha açık radyodasınız ee, Karman çorman bir e, Türkiye gündemi söz konusu Biz bir ucundan tutmaya çalışacağız Bu arada ama bir müjdem var Danıştay Yeset eserisi çekildi şimdilik e, galiba güvendeyiz. E, geçtiğimiz iki hafta sonra bir hafta tekrar olarak onu konuşmuştuk. O yüzden dediğim gibi haber vereyim. Güvende kısmını bilmiyorum. Yani e, çok Hı -hı. ciddi bir şekilde yargıda e, yani e, şu andaki hükümetin yüksek yargıda bayağı ciddi bir e, neşter oluştu. E, tatbikatında olduğu aşikar. Ha, geçtiğimiz programlarda danıştay içinde konuşmuştuk. Kimi şeyleriyle e, katılıyorum, hı hı. E, kimileriyle problemli tabii ki ama e, yani onun ötesinde e, gerçekten e, yani hedefinde e, herhalde bugün konuşacağımız... Hı hı. ...Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu, Danıştay, Yargıtay'ın olduğu hı hı. bir gündemden bahsediyoruz. Yargı yani, yeniden şekillendirecek. Ha, yani Yüksek Önümüzü Yargı'ya e, terim yerindeyse bir neşter vurmayı düşünüyor. Şimdi nedir bu şeyler, kurumlar? Evet. İstersen çok kısaca onların Lütfen. üzerinden geçelim. Hı hı. E, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na bakıldığında... E, yasama, yürütme ve yargı e, erkleri e, birbirinden bağımsız. Üç farklı erk. Hı hı. E, yargı dediğimiz erk e, mahkemeler, bağımsız mahkemeler tarafından e, yürütülen e, gerek bireyler arasında, kişiler arasında, gerekse... E, kurumlar ve kişilerle kurumlar devletle arasında. Devletle şeyler arasında, e, kişiler arasında açılan e, bir takım yani oluşan uyuşmazlıklarda uyuşmazlığı hal yolu. Fakat bu hal yolunu giderken bir ilk derece mahkemeleri var bildiğimiz gibi. ikili sistem içinde bir taraftan idare mahkemeleri, bir taraftan adli mahkemeler Kıta <gülüyor> Avrupa'sı sistemi çerçevesinde. Bir yandan da İlk derece mahkemelerinin kararlarına karşı ilk derece mahkemesinde eğer taraflar tatmin olmuyorlarsa aldıkları sonuçtan bir üst mahkemeye başvuru imkanları var. Ki i̇şte bu üst mahkemeler idare mahkemelerinde danıştay, adliye mahkemelerinde yargıtay. Dolayısıyla bir de yüksek mahkeme diye bir terimimiz var. Yüksek mahkeme ne? Yüksek mahkeme şu. Ha, Bunlarla da sınırlı değil yüksek mahkemeler. Anayasa mahkemesi yani kanunların hı hı. anayasaya aykırılığını 61 düzeninden beri denetleyen anayasa mahkemesi. Bütün bu tartışmaların çok göbeğinde olan hakimler, yüksek, savcılar yüksek kurulu falan bunlar da yüksek mahkemeler. Niye yüksek mahkeme? Çünkü bu... Mahkemelerin verdikleri kararlar aleyhine bir başka yargı yoluna gidilmesi mümkün. <gülüyor> Son kararı bunlar veriyor. Evet, evet nihai kana kararı bunlar veriyor. Dolayısıyla da e, bu mahkemeler yüksek mahkeme olarak nitelendiriliyor. <gülüyor> Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulunda e, değişiklikler yapıldı. Geçtiğimiz ya yani 2010 referandumundan sonra hı hı. 12 Eylül 2010'da bir değişiklikle hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu'nun da yapısında baya büyük bir değişiklik oldu. Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu baştan itibaren özellikle uzmanların çok ciddi eleştirilerine hedef olan bir kurumdu. Neden? Hı. Çünkü yani kısaca hatırlatmak için söyleyeyim asıl Amacı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bu e, meslek gruplarını yani hı hı. hakimlerin ve savcıların e, özlük işlerine bakan, e, disiplin e, meseleleriyle ilgilenen e, bir kurumdur. Hı hı. Şimdi çok önemli bir şey. Niye e, önemli bir şey? Çünkü bu insanların e, meslek hayatları ve gündelik yaşamlarını çok etkileyen e, pek çok konuda karar alma ee, ...imkanına sahip olan bir... ...yapıdan yapı. bahsediyoruz. Ee, normal şartlar altında eğer bu yapıda... ...yalnız ve yalnız... ...belirli e, yani yargının... E, ...dan gelmiş olan... ...vesaire olan kişiler olsa daha bağımsız... ...bir yapı olsa neyse ama... maalesef başından itibaren... E, ...yürütmenin en önemli... ...organ şeylerinden... E, ...elemanlarından biri olan... ...Adalet Bakanı Müsteşarı buralarda görev yapıyor. Dolayısıyla bu e, Erkler ayrılığı Hı -hı. yani e, şeyin güçlerin ayrılığı, siyasi güçlerin ayrılığı çok ciddi bir şekilde ihlal oluyordu. Dolayısıyla referandum sırasında Hı -hı. E, bu konuda yüzde yüz bir iyileşmediyse de Hı -hı. pek çok önemli değişiklik yapıldı. Hı -hı. Değişiklik yapıldı ama ama e, şimdiki e, gelişmelerle birlikte bir anlamda bir bir tür geri dönüş olarak nitelendirebileceğim bir takım durumlar var. Neden? Adalet Bakanlığı ilişkinin yeniden kurulması gibi. Ee, neden? Ee, zaten tam kesil, şey yapılmamıştı, kat edilmemişti ama e, burada e, e, son dönemde yaşanan e, yapı içi mücadelelerin çok ciddi bir payı var. Bir şekilde e, ne yazık ki e, işte bütün soru aslında sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyerek başlayayım. E, ciddi bir kurumsallaşma ve ciddi bir hukuk devleti anlayışı olmadığı için e, herkes işine yarayan organları, işine yarayan kuvvetleri, işine yarayan yapıları muhafaza edip işine e, gelmediği anda bunlardan kurtulmak için çeşitli şeyler yapmakta. Ha ne oldu? E, hükümet bir anayasa de değişikliği teklifine gitmeye çalışıyor. Ee, yak Yeni de bir e yasa teklifi verildi. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu da dahil olmak üzere yargıyla ilgili altı kadar kanunda değişiklik ...getiriyor. E, bu kanunlar... ...hakimler ve savcılar... E, ...yüksek kurulu kanunu... E, ...adalet akademisi kanunu... ...adli yargı ilk derece mahkemeleriyle... Bölge İdar, e, ...adliye mahkemelerinin... ...kuruluş, görev ve yetkileri... ...hakkında kanun. HSYK... ...kanunu, Hı. yargıtay kanunu... ...anayasa mahkemesi kuruluş ve yargılama usulleri... ...hakkında kanunu. Yani yargıyı... ...etkileyen bütün, bütün kanunlar. E, nedir bu? E, yani... Bir anlamda burada yapılmaya çalışılan değişikliklerle ilgili ilk önce bu hukuki cephesinden önce istersen bir parçacık siyasi cephesine hı hı. bakalım. Hükümetin o kadar rahat bir eli yok şu anda çünkü... Anayasa değiş Hı -hı. yok yok onun Hı -hı. ötesinde ee, yolsuzlukla ilgili bir sorun yaşandığını görmüyorum Kimsenin de çok fazla e, hani gibi, e, görünmüyor. gibi görünmüyor Hı -hı. herkes ...yani ilgiyle yalnızca takip ediyor. Kimseye değmiyor, kimseyi etkilemiyor gibi görünüyor. Yanılıyorsun, inşallah yanılıyorumdur. Birkaç kişi dışında hiç ha, kimse kalmadı. Evet. İnşallah yanılıyorumdur. Ee, i̇nşallah o yanılgılarım çerçevesinde de daha hayırlı şeyler görürüz. Ama yani şey bu konuda Herkes çok memnun bir... memnun hayatından. Yani memnunu bilemeyeceğim ama e, hani fazla bir e, bu konuda duyarlılık olduğu kanaatinde değilim. Ha, önemli olan burada başka bir şey. Hı hı. E, anayasa değişikliği gerektiren düzenlemeler için diğer partilerin özellikle CHP'nin MHP'nin desteğine ihtiyacı var. E, dolayısıyla da e, hele ki son dönemdeki bir takım e, meselelerle beraber e, muhalefetle hükümetin uzlaşma ihtimali de e, çok yüksek gözükmüyor. E, eh Meclisin önünde de kısa bir e, çalışma süresi kalmış durumda. Dolayısıyla e, yeni bir takım yapılanmalara gideceğini tahmin Hı -hı. ediyorum. Ha, ayrıca hem HSYK'nın hem Danıştay'ın e, yetkilerini kısıtlamak madem Hı -hı. niyeti var. Bunun içinde e, bir referandum vesaire gibi bir e, gündemde yok gibi gözüküyor. Ne yapacak? E, başka yollara başvuracağı. Ayşik tahmin hı. rahatlıkla tahmin edilebilir. Hı hı. Şimdi niye e, bu rahatsızlık oluştu? E, muhtemelen epey uzunca bir zamandır aslında bu rahatsızlık var. 17 Aralık'ta bu yapılan e, yolsuzluk rüşvet odaklı operasyonda HSYK, Danıştay, e, bir takım savcıların eserinin tutumu ee, anladığım kadarıyla hükümeti rahatsız etmiş durumda. İşte başta Yargının söylediğim. kendisine karşı bir silah olarak evet, kullanılmasından evet, şikayetçi evet. ve bunu bertaraf edecek bir yöntem arıyor. Evet. Ee, yani vesayet olarak aynen, yargı, aynen öyle ve hani yargıdaki e, cemaatçi tırnak içerisinde şeyin e, kadrolaşmanın edilen. cemaatçi olduğu iddia edilen kadrolaşmanın şu anda hani dershane krizi sonrasında hükümeti bir şekilde cezalandırmak için belki de harekete geçmiş olmasından dolayı bir rahatsızlık söz konusu o da bir karşı atak yapmaya çalışıyor şu anda ama biraz hani sanki bu karşı atak eee ne derler onun adına pek iyi yapılandırılmamış gibi görünüyor şimdilik. Daha doğrusu zor ee, bir atak olacak gibi görünüyor. Şimdi Farklı eğilim yani kanun tasarısı hazırlanırken de tek bir görüş yerine farklı eğilimlerin kurula yansıyabileceği hı hı. bir yapıyı kurmak istedikleri iddiası var. Ben aşağı yukarı 30 küsür senedir hukuk siyaset işleriyle uğraşıyorum. Hı hı. Hiç aman da aman demokratik olsun yapımız onun içinde her sese imkan verilsin diye hiçbir e, işlem eylemde yap, bulunulduğunu hatırlamıyorum <gülüyor> e, görmedim olacağını da zannetmiyorum keşke tabii ki ama dolayısıyla bu iyi niyetli ifadeyle çelişen bir e, birakis e, ses kısma e, <gülüyor> operasyonu e, en azından başta da bahsettiğim şekilde işine gelmeyen e, uygulamaları e, engelleme ee, hı hı. ...için çeşitli düzenlemeler yapma e, çabası olduğu düşünüyorum. Hı hı. Şimdi... E... Ben şöyle bir şey söyleyebilir Söyle. miyim? Az önce e, bu yasa teklifinden bahsettiğin altı e, kurumu Hı -hı. ilgilendiren aslında için tamamını aday yapılarının tamamını ilgilendiren bir yasa teklifi sunuyor. Bir tür torba yasa galiba adalet torba Hı -hı. yasası oluşacak. Hı -hı. Oradaki bence en önemli hikayelerden bir tanesi HSYK'yı neredeyse... Ee, kolunu kanadını işte yani hani iktidarını kullandığı HSYK'nın ne, ne varsa onu şey yapmak. Nedenler onu ortadan kaldırmak. Mesela denetim et, yetkisini kaldırıyor. Ee, eğitim yetkisini eğitim veren kurum de, olmaktan hı. çıkartıyor vesaire. Ee, sen de demiştin ki HSYK çok eleştirilen bir kurumdu. Başında itibaren. Yapılanması HS... ha, ya Onu bir anlatıp. Ee, i̇stersen oradan devam edelim mi? Çünkü operasyonun büyük bir kısmı HSK ile ilgili gibi görünüyor şu anda. Yani hem bu kanunla ilgili yapılacak olan operasyon hem de aslında bugün gerçekleşen başka politik operasyonlarında benim şey yaptığım bahsettiğim baştan itibaren evet, evet, yani baştan 82 itibaren. anayasasındaki Aynen. yapılanma çerçevesinde hakimler ve savcılar yüksek kurulunun başkanının adalet bakanı hı hı. olması şimdi hı hı. niye bu sorun çeşitli zamanlarda ifade edildi ama bir kez daha edeyim şimdi, hakimsiniz ya da savcısınız Mesleğinizi icra ediyorsunuz, mesleğinizi icra ederken e, çeşitli işte kararlarınızı alıyorsunuz, e, hı hı. işlemlerde bulunuyorsunuz vesaire. E, nedir bu hakimler savcılar Yüksek Kurulunun görevi? E, bu hakimler savcılar e, hakimler savcılar Yüksek Kurulunun temel görevi hı hı. E, sizin e, Yükseltilmelerinizle karar vermek, disiplin soruşturmaları yürütmek, Hı -hı. E, oradan oraya atamak vesaire Hı -hı. vesaire. Şimdi bu aslında demokrasinin kılıcı niteliğinde bir fonksiyon. Hı -hı. Niye? E, çok rahatlıkla e, böyle bir yapılanmanın e, bir takım hoşnut olmadığı e, yargıç kararları veyahut savcı e, girişimleri e, Hı -hı. karşısında bu kişileri... Bırak başka fırsatı şeyleri, e, uygulamaları. Çok rahatlıkla bir yerden bir yere atama, e, çeşitli haklarında disiplin soruşturması, açma vesaire gibi imkanları var. Hepsi bir yana bırakılsın. Atama başlı başına. Hı hı. Hep atama öyle kolay bir şey değildir. Sonunda insanların... E, bir yaşam bütünlüğü içinde yani aileleri vardır, Çoluk çocukları okur, e, belirli bir yerleşiklikleri vardır. Yani çok rahatlıkla e, kötüye kullanılabilecek şeyler e, güçler araçlar. bunlar, araçlar bunlar. Hele ki Adalet Bakanının ki 2010'da da bu muha Yaşamıştı. muhafaza edildi. Yok Hı -hı. yok 2010'da da muhafaza edildi. Adalet Bakanı Hı -hı. hala e, kurulun başkanı, e, müsteşar da kurulun tabii üyesi. Hı -hı. Dolayısıyla çok iç içe e, şeyle yürütmeyle, Hı -hı. E, yürütmeyle iç içe olması ne demek? Tekrar ediyorum yargı kuvvetler bağımsızlığının, ha, e, şey, kuvvetler ayrılığının çok ciddi bir şekilde ihlal edilmesi demek. E, çok rahatlıkla e, kabinenin ee, yani e, yürütme e, gücünün en siyasi organı olan hükümetin e, en önemli bakanlıklarından biri olan adayet bakanı rahatlıkla e, her türlü bu kişilerin e, yani yaşamlarını etkileyecek kararları alarak onların e, bağımsız bir şekilde karar almalarını engelleyebileceği güce sahip olur. Yani sorun oradan başlıyordu. <gülüyor> ha, şimdi kendisi herhangi bir hükümet bunu kendisi'nin e, uygun gördüğü şekilde bunun yürütüldüğünü e, düşündüğünde bir sorun olmuyor ha ne zaman sorun oluyor kendisi aleyhine bir takım sonuçlar vermeye başladığında iki e, taraftan da problemli bir şey bu yani hem aslında gerçekten yargının e, çok rahatlıkla bir e, tehdit aracı olarak kullanılması hı hı ihtimali var bundan da hiç, ya. yani şeyde değil e, öyle e, paranoyadan da bahsetmiyoruz ama öbür taraftan da e, kendi işine geldiği sürece e, onayladığı olumladığı bir kurumu e, işine gelmediğinde e, tukaka eden de bir yapı var bu hı. yani bir hukuk devleti çerçevesinde e, düşününme olamayacak yani dehşet verici kavramlardan bahsediyoruz Küçücük bir ara sonra devam edelim. Çok heyecanlı gidiyoruz. Ee, birazcık hani e, şeyin e, ortamın ruhuyla uygun olacağı düşüncesiyle Levent Yüksel'den işte bunlar hep dedikodu e, şarkısı dinleyeceğiz. <Gülüyor> Kim söylemiş beni, Süheyla'ya vurulmuşum diye. Kim görmüş ama kim, eleni öptüğümü. Yüksek kaldırımda güpe gündüz menahati almışım da sonra. Alemdara gitmişim öyle mi, onu sonra anlatırım fakat... Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Cık cık cık. Güya Galata'ya dadanmışız. Kafaları çekip çekip. Orada alıyormuşuz soluğu. Ondan sonra anlatırım. Ya o muallayı sandalamaya. Ruhumda icranını Söyletme Hikayesi Geç bunları Süheyla'ya vurulmuşum diye Kim görmüş ama kim Elini öptüğümü Yüksek kaldırımda güpegündüz Menahati almışım da sonra Alemdara gitmişim öyle mi Onu sonra anlatırım fakat Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Hmm? Güya Galata'ya dadanmışız. Kafaları çekip çekip. Orada alıyormuşuz soluğu. Onu da sonra anlatırım. Ya o muallayı sandalatın? İzlediğiniz <gülüyor> Yasaların ruhu devam ediyor. Ben e, çok fazla bölmeden hemen devam etmek istiyorum. Biraz özetleyeceğim sadece senin söylediğini. Diyorsun ki HSYK zaten hep e, tartışılan, e, zaman zaman rahatsızlık veren bir kurumdu. E, güçler ayrılığı ilkesinin ihlali olduğu için. Fakat nedense hükümetin bu iş e, kendisi hakkında bir yolsuzluk e, davası açıldığında akla geldi. Ve o yüzden de HSYK ile ilgili doğru da... Doğru şeylerde içerse bu düzenlemeler şimdi bir soru işareti barındıracaklar öyle mi? Hı hı. Ne türden bir soru işareti olacak bu? Bu yüksek mahkemelerin kompozisyonunu e, değiştirecek bir takım değişikliklere, e, yasa değişikliklerine, kan değişikliklerine gitmesi e, söz konusu e, AK Parti'nin. Nitekim e, şeyin e, bu AK Partili Yılmaz Tunç tarafından hazırlanan yasa teklifinde de bunun izleri mevcut. Evet. Mesela teklifte işte düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte e, HSK'da e, hakimler savcılar yüksek kurulunda görev yapan genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, teftiş kurulu hı hı. başkanı, teftiş kurulu başkan yardımcıları, kurul müfettişleri, tetkik hakimleri, idari personel e, vesaire yani görevleri sona erecek. Tırpan diyorlar ha, buna. Hah. Ee, ve e, bundan sonra 10 e, gün içinde kurulun başkanı olan adalet bakanı kurul üyelerinin asil ve tamamlayıcı e, üye olarak görev yapacakları daireleri belirleyecek yani kompozisyonu bir şekilde kan kendisi oluşturacak tamamıyla e, ciddi bir tırpandan bahsediyoruz dediğin doğru ee, ...ayrıca yurtdışı görevlendirmelerini... ...Adalet Bakanı yapacak... Ee, ...işte... E, ...Meslekçi Eğitimi... E, ...Türkiye Adalet Akademisi... ...diye bir kurum gerçekleştirecek... ...ondan sonra... E, <gülüyor> ...vesaire vesaire... ...işte e, şeyin... E, ...Yargıtay'da birinci başkan, ikinci başkan... ...şey... E, başsavcı açırabilmek için dört yıllık süre vardır... ...o dört yıllık... ...sekiz yıla çekiliyor vesaire... E, çok ciddi bir yapılandırma farkı var. Ha, Şimdi burada problem ne? Burada e, yani yaklaşan bir kere yerel seçimler var. AK Parti'nin işini kolaylaştırmıyor bu. E, bir yandan da muhalefetinde bu yaşamış olduğumuz 17 Aralık sürecini bir şekilde kendi lehine dönüştürmeye çalışma e, çabaları var. Ha ne olacak? E, birkaç seçenek var, birkaç senaryo var. AK Parti... E, Tutuklu vekilleri serbest bırakmaya yönelik bir takım düzenlemeler yapabilir. Bunun zaten hı hı. izlerini görmekteyiz. Yani bu Ergenekon balyoz davalarında yargılananlara hı hı. bir şekilde bir takım düzenlemeler yapılması. Öbür tarafta da işte bir yandan da birkaç şeyin yani ilk e, planda da HSYK'ya yeni, yeni genel bir yeni sekreter e, genel sekreter atılacak düzenlemelere gidilmesi hı hı. vesaire gibi şeyler var. Yani e, bu ayrıca AK Parti bu vesayet e, olarak adlandırdığı hı hı. E, meseleleri yalnızca e, HSK ile sınırlı tutmuyor dediğim gibi yargı taydanuşta ya da e, zaten bir şey yapıyor yayıyor projeleri vardı evet, orada evet, evet, bu evet. bunu bir vesile evet, olarak kullanıyor evet, aslında haklısın. yani orada da Hı -hı. üye kompozisyonunu değiştirmeye kararlı gözüküyor Hı -hı. E, dolayısıyla e, evet e, yani Danıştay imdiye sayısı arttırılıyor, hı. yeni daireler kuruluyor, işleyişleri de bir takım kadroların önü açılıyor hı hı. vesaire. Dolayısıyla dengeleri farklı bir şekilde yeniden yapılandırmaya gidiyor. Bence çok problemli bir yeniden döneme giriyoruz. Döneme giriyoruz. Hani Bir anlamda 2010 öncesine Dönüş Ve hı hı. 2010 öncesine dönüş ne de olsa 1982 anayasasının bir darbe anayasası olduğunu unutmayalım. Hı hı. Yani buna yeniden sahip çıkmaya bu tam bu değişiyor yapılar farklılaşıyor derken ona sarılması çok ürkütücü. Yürütme vesayeti oluşturmuyor evet, galiba çok ürkütücü bütün bir kurumlar sürecin, üzerinde. Ne yazık ki sinyalleri olabilir. Ee, gelecek hafta devam edeceğiz bu konuyu e, tartışmaya. Yasaların Ruhu'ndan hepinize iyi haftalar. İyi haftalar. Yasaların Ruhu Adalet arayışından Sosyal Mühendisliğe. Müzik Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözay'dır.